وأفريض أمري إلى الله إن الله نصير للعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ذحل العقدة من لساني yestavu kavli Allahumme ekrimna fehmen nebiyin ve hifza'l mursalin ve ilhama mala'ikatil mukarrabin amin rukmanen nebi صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أخوامه ويضع به آخرين صغف رسول الله فيما قال Evkema kalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem Aziz <gülüyor> ve muhterem cemaatü Müslüm'ün <gülüyor> Hatırlayacağınız gibi her cuma dersimizde Artık mutaat olduğu bir şeyi tekrarlıyoruz. Tekrarlama lüzumunu hissediyoruz. Yani çok da keyfimizden değil Onu da sürdürüyoruz. Her vaizin, her vaizin, vaat edeceği yerler, belli bir programa göre, belirlendiği, tayin edildiği gibi neleri konuşması gerektiği, ne üzerinde durması gerektiği de artık yavaş yavaş tayin edildi. Sınırlandırılıyor. Böyle her istediğimiz mevzu istediğimiz gibi işleme, izah etme Canları yavaş yavaş yavaş yavaş alınmak isteniyor. Her ihtimale karşı böyle bir tedbir alıyorlar. Ben de onun için vaaz ettiğim yerde ki mevzumu belirliyorum. Yani şuradan gidiyorum. Canınız isterse gelin dinleyin. Nasıl rapor tutacaksanız tutun işiniz varsa gelmeyebilirsiniz ama sağ olsunlar sadıktırlar, hiç ihmal etmezler. Yani evet. öyle bu vaazı da katılmasak olur, raporunu tutmasak olur demezler. Harfiyen takip ederler. Onlar da bilsin, siz de bilin. Onlar da bilsin, siz de bilin. Bir müddet Müslümanlar olarak Kur'an'a inanmış kişiler olarak Allahu Zülcelal'in bu kitabını Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okumakla mükellefiz. Niye mükellefiz? Çünkü biz Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'in tamamından sorumluyuz. Bu kitap bu ümmete inmiştir. Her birerlerimiz bu ümmetin bir ferdiyiz. Bu kitabın içinde yer alan uzun veya kısa ahkam ayeti veya başka meseleleri izah eden ayetler olsun. Kur'an'ın tamamından mesuldür her birisi sorumludur, mesuldür. Kur'an'daki bütün hükümlere, emirlere, yasaklara riayet etmek mecburiyetimiz var. Nasıl yapacağız? bilmezsen Kur'an bilinmezse onun emirleri nasıl yerine getirilecek? Onun yasakladığı şeylerden nasıl kaçınılacak, uzak durulacak mümkün değil. Başından sonuna kadar bu kitabı yaz zaman ayırmak suretiyle, vakit ayırmak suretiyle, belki aylar günler değil yıllar ayırmak suretiyle okuyup anlamaya ve anladığımız şekilde yaşamaya mecburuz. Kur'an'ı okuyacaksın, anlayacaksın ve anladıktan sonra da tatbik mevkine koyacaksın çünkü tamamından sorumluyuz ya da ben şu işi bu işi yürütüyorum böyle talebe olmaya fırsatım yok ve o halde bu iş için bir ömür tüketmiş bir ömür ayırmış olan insanları doğru anlatan doğru söyleyen insanları dinlemeye mecburuz e biz şimdi hem kel hem fodul Kabileinden zaman ayır, ehlini bul, git dizlerin dibinde otur ve Kur'anı oku öğren diyorsun ve vaktim yok. E, e geldinle vaktim yok. E nasıl yaşayacaksın bu kitabı Bu kitaba göre, Kur'an'a göre yaşayan bir Müslümanım. Kur'anı esas alarak yaşamak isteyen bir Müslümanım. Nasıl diyeceksin? Desende ne faydası olur? Ne yapalım? Diyoruz ki bizde hiç olmazsa, hiç olmazsa tamamını okumaya veya dinlemeye mecbur olduğumuz ama yapamadığımız bu kitaptan bir sure olsun dinlemeye çalışalım. Yani mesuliyeti biraz azaltalım diye ben size Kur'an'dan hiç olmazsa bir sure okuyayım istiyorum kişi seneler içinde çok sureler okundu da onun için Yunus sureyi delilesini, mühim ahkamı ihtiva eden bir sureyi beraber takip ediyoruz. Ama ben nasıl yapayım? Oturup okumazsın, okumak için zaman ayırmazsın güzel kardeşim, dinlemek için de zaman diyor. Ya ondan sonra Cennetin baş köşesine kurulmak istiyorsun, oturduğun yerden her şeyi hallü ediyorsun olmuyor tabi Çünkü Kur'an şu prensibi, şu kanunu getirdi. Ve enleyse lil insani illa masi'an. İnsan için sahyu gayretinin, mücadelesinin, çalışmasının dışında hiçbir sonuç yoktur diyor Kur'an. Kainatın efendisi Allahu Zülcelal'in en sevgili kulu Hazreti Muhammed'e niye demez ki? "Otur yerinde. Yani senin hatırın için kainatı yarattım. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım." diyen Allah niye demiyor ki ona? "Senin adına ben İslam'ı yayarım. Senin adına ben İslam'ı yayarım." zorla kabul ettiririm senin savaşmana, gezip dolaşmana konuşmana gerek yok otursan yerinde diyor mu peygamberimize Cenab-ı Hak bir insanın mevcut kabiliyetlerini kullanarak neye sahipse en son gayretiyle dinini yaymaya çalışması lazım yaşamaya çalışması lazım ki peygamberimiz de Aynı sorumluluğu taşıyor ve aynı mücadeleyi veriyor. Ama bizim cemaatimiz sağ olsun bizim cemaatimiz derken Mahmut Paşa'da beni dinleyenler demek istemiyor. Buradaki başka bir yerdeki yani bugün Müslümanlar topluluğu içinde bulunanlar da herhalde cehaletten kaynaklanmış olacak şöyle bir kanaat var. Sanki biz Kur'an'ın tamamından sorumlu değiliz. Yani nesinden sorumlusun Kur'an'ın? Üç beş ayet işte hatırlıyor üç beş ayetle bu işi götürmeye çalışıyor. Biz bu kitapta ne varsa tamamından sorumluyuz. E ben bilmiyorum. O büyük bir suç. Nasıl bilmiyorum diyorsun. Nasıl bilmezsin yani? Niçin bilmezsin? İş niye böyle oluyor? Asıl olan asıl olan meseleleri biz yan mesele haline getiriyoruz. Ana meseleleri, asli meseleleri tali yan mesele durumuna getiriyoruz. Yan meseleleri de asli mesele haline getiriyoruz. Din ana işimizdir. Her şeyden önce gelen işimizdir, meselemizdir. Biz dini yan iş haline getirdik. Kazancın bazı nimetlere, bazı devletlere erişmenin basamağı haline getirdik biz İslam'ı. O zurnada son delik üçüncü derecede, beşinci derecede, on beşinci derecedeki işleri aslı iş haline getirdik. Onlara hiç el sürdürmüyoruz Onlardan hiç tavizimiz yok, fedakarlığımız yok. Eh sen böyle yaparsan, şimdi sıra neye gelir? İnandım dediğin ama doğru inanamadığın bu kitabın tartışılmasına gelir. Senelerden beri burada bir ısrarım var biliyorsunuz. Yani burada deyince hep öyle yanlış anlamayın, vaaz ettiğim cemaata bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Cemaat da herhalde şunu sanıyor, hocanın sınırlı belli mevzuları var, belli başlı. İşte birini tekrarlıyor, gidiyor, gene geliyor oraya filan gibi geliyor. Bu tekrar bu meselelerin iyi kavranması içindir. İyice anlaşılması, iyice benimsenmesi, iyice sahip çıkılması içindir. Bir Müslüman Müslüman dediğimiz kişi, Müslüman olabilmesi için. Bak Müslüman dediğimiz kişinin hakikaten Müslüman olabilmesi için, gerçekten Müslüman olabilmesi için ve Müslüman kalabilmesi için. Müslüman olmak ve Müslüman kalmak. Çok önemli iki şey. Bir an gelir, bir neşeye gelirsiniz coşarsınız, birdenbire bu heyecanla kalkar Müslüman olursunuz. Ama bu Müslümanlığı hayatınızın sonuna kadar her şeye rağmen bütün güçlüklere ve zorluklara rağmen devam ettirebilecek misiniz? Devam ettirecek şekilde tedbir alacak mısınız? İnanın bana Müslüman kalabilmek Müslüman olmaktan çok çok zordur. Gerçek manada zordur. Müslümanlık çizgisini sürdüreceksin, devam ettireceksin, o çizgiyi değiştirmeyeceksin. Çeşitli hallerin olacak hayatın akışı içinde ben Müslümanım ve Müslüman kalacağım demek o kadar kolay değil. Hakikaten fedakarlık istiyor, mücadele istiyor. Müslüman kalabilmek için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik mi yani bu kelimeyi yürekten tasdik edersen doğrularsam ağzımla da söylersem Müslüman olur. Ne diyorum? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani bir yaratıcı ibadet edilmeye layık itaat edilmeye layık bir başkası yok. Muhammed aleyhissalatu vesselam da o tek olan Allah'ın elçisidir, Peygamberidir. Buna yürekten inandın mı Müslüman olursun. Ama Müslüman kalabilmek yani şu inancı muhafaza edebilmek için sonuna kadar bu inanç üzerinde kalabilmek için bazı çalışmalara ihtiyaç var için hatırlatıyorum küçük olduğumuz yani okul çağındaki çocuklar durumundayken Anadolu'da öyleydi biliyorsunuz köyde bir imam vardır. Köylü onu belli bir ücret karşılığında tutmuştur. O da sene boyunca da durmaz. Yaz mevsiminde herkes işine gider. Bağına, bahçesine, tarlasına gider. Kimse olmaz diye imama yazın yol verirler kışın işler derlerinde toparlandıktan sonra tekrar ya aynı imam veya başka bir imam gelir ve kış mevsiminde de köydeki çocuklara dini bilgi verir imam efendi o verilen ilk bilgilerin arasında bir şey var hatırlayacaksınız şöyle bir soru soruyorlardı bize edinleyi şer'iye kaçtır çoğunuz hatırlayacaksınız bu soruyu efendim önce bir yuvarlak cevap dörttür dedirtiyorlardı bize peki edinleyi şer'iyeyi say bakalım mademki dörttür o dördü bir sıralar yine öğretiyorlardı kitap, sünnet, icma ve kıyas diyordu bilerek anlayarak filan değil papağan gibi ezberliyoruz ama çok önemli şeyler ezberletmiyorlarmış adamlar. Ben onlara hayran kalıyorum şimdi. Çok ciddi şeyler öğretiyorlarmış onlar. Kitap ne demektir? İşte kitap Kur'an-ı Kerim. Sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler, yaptığı işler, yapıldığını veya söylendiğini öğrenip de tasdik ettiği, doğruladığı şeyler. Takrir-i Sünnet. İcma ümmeti kıyası bu anlatıyorlardı bize. İslam'ı değiştirmek isteyenler. Yeter artık diyorlar bir kesim, bir kesim. 600 senedir, 700 senedir biz İslam dinine bağlıyız. E yeter. Başka inançlara geçeceğiz. Efendim, daha medeni olacağız daha humanist olacağız, insani vasıflara sahip, insan haklarına riayetkar olacağız, daha aydın, daha çağdaş, daha ileri görüşlü. Peki nedir bunun yolu? Daha aydın, daha çağdaş, ne bileyim, daha ileri görüşlü olmak için ne yapmamız lazım? E bir soralım. E bir soralım ilerlemiş olan dünyaya bir soralım dediler ilerlemiş olan batıya bir danışalım efendim senelerdir tekrar ediyoruz bir cümleyi muasır medeniyet seviyesine yükseleceğiz diyoruz şimdi yeni uydurma tükkesiyle çağdaş muasır yerine çağdaş diyor efendim medeniyet yerine uygarlık diyor benim seviye yerine düzey diyor. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkacağız bugünkü Türkçe ile. Yani torunumun konuştuğu Türkçe ile torununla anlaşamadığım dile göre bunu böyle anlatmamız lazım. Dede ile torun konuşamıyor bugün. Anlaşamazlar çünkü o başka dil konuşuyor. Dedesi babası başka bir dil konuşuyor çünkü biz çocuklarımızın sadece dünyaya gelme sebebiyiz onların ilimde eğitimde terbiyede babaları değiliz biz çocuklar bizimkisi hammallıktır çocuğun dünyaya gelmesine sebep olacağım cep harçlığını vereceğim elbisesini giydireceğim ihtiyaçlarını karşılayacağım ama onun şekillenmesinde terbiye edilmesinde, eğitilmesinde benim rolüm yoktur. Sen karışamazsın diyor adam. Ya bu benim çocuğum. Bunun masrafları benim omuzumda. Akşam olunca benim evime geliyor bu. Efendim alacağı kitabı ben satın alıyorum bu çocuğa. Bütün bunları yapacaksın diyor. Mecbursun yapacaksın. Ama ona verilecek fikir konusunda Eğitim konusunda söz sahibi de izliyor. Katiyen bu işe karışamazsın diyor adam. Onun için bizim babalığımız darılmayın biraz da merdiven babalığına döndü. Merdivenlerde düşmemek için tutunuyorsunuz ya merdiven babaları. Bizim babalığımız ona döndü. Oğlum üzerinde, kızım üzerinde, karım, gelinim üzerinde benim tasarrufum yok artık. Çok geçmeyecek çok geçmeyecek bu gidiş, bu gidişe Müslümanım diyenler dur demezlerse, yarın sen sakalınla sokağa çıkamayacaksın. Kes sakalını ondan sonra sokağa çık. Senin hanımın başını açmadıkça sokağa çıkamayacak. Yani bütün hazırlıklar bu istikamette gelecek. Yok canım kim yapacak? Hep böyle bizi teselli ederler. Canım bu memleketin yüzde doksan Müslüman Bu 99 nerededir şunları bir görsem bakayım bu gebermiş hayat sürenleşleri bir görsem nerede bunlar ya Allah aşkına ya? Bunlar nerede yaşarlar? Ama lafa gelince böyledir bu iş. Bu niçin söyleniyor? Tehlike vardır. Efendim ileride başımıza Karşı koyamayacağımız bazı neticeler gelebilir, karşımıza çıkabilir. Demeyelim, gayrete gelip çalışmayalım diye. Rahat olun canım. 99'u bir kişi nasıl yenecek? Bizi rahata sevk ediyorlar. Fakat bu İslam nerede gezer bilmiyorum, nerede dolaşır. Hangi semtte oturur, hangi evde oturur belli değil. Bunların hiçbirinin aslı yok, önemi de yok. Şimdi dört ana delili var bir Müslümanın. Bu tabirlerime dikkat edin ama bunları rastgele söylemiyorum. Geliş güzel söylemiyorum. Bir Müslümanın Müslüman kalabilmesi için. Hem olabilmesi için hem kalabilmesi için. Başka bir ifadeyle yaşayışımı, tatbikatımı, icraatımı İslam'a uygundur diye ortaya koyabilmem için ne yapmak lazım? Bu dört ana delilin dışına çıkılmaması lazım. Eğer bu dört delilin çizdiği çerçeve içinde kalabilirsen Müslümansın. Ama bu duvarları yıkıp da onun ötesinde dolaşıyorsan o zaman sana yeni isimler aramak zorundayız çünkü senin İslam adın değişiyor o kalmıyor yeni isim bulacağı sana nedir bu dört ana delil birincisi Kur'an İsrala her şeyin temeli üssül esası düsluru Kur'an'dır o yalnız senin manevi hayatının temeli değil kainatın temelidir Kur'an olmadığı zaman kainat ayakta durmayacak yok. Değmez artık. O zaman değmeyecek hiç. Kur'an her şeyin başı temeli. Ama Allah'tan geldiği şekliyle kalması lazım. En küçük bir tahrifata tebdilata uğratılmadan devam etmesi lazım. Burada senin benim de görevimiz var. İkinci temelimiz Sünat nedir? Peygamberimiz ve onun sünneti. Kur'an'da arıyorsun, hüküm bulamazsan sünnete başvuruyorsun. Peygamberin bu konuda ne buyurmuş, ne yapmış, neyi tasvip etmiş, doğrulamış diye sünnete başvuracaksın. Bu ümmetin içinde yetişen Kur'an'ı ve sünneti derinlemesine anlayan, ümmetin içinde yetişen, Kur'an ve sünneti derinlemesine doğru şekliyle anlayan ilim adamları var ki bunlara hani özel bir ifadeyle müştehitler diyoruz. Hakikaten ümmet içinde yer alan müstesna kişiler bunlar. Yani hayatlarını, Kur'an'ı ve sünneti ...anlamak için harcamış insanlar. Her şeyi feda etmiş, bir tarafa atmış... ...Allah'ın kelamını, peygamberinin kelamını... ...doğru anlamaya ve doğru yansıtmaya çalışıyor. Bütün ömrü burada geçmiş. İşte bu müştehit dediğimiz... ...bu en yüksek seviyeli alimlerin... ...ittifak ettikleri bazı meseleler var. Hepsinin ortak bir kararı vardır... Buna icma ümmet diyoruz. Hiç olmazsa tabir olarak kulaklarımızda kalsın. Ümmetin ittifakı manasına gelen icma ümmet diyoruz ki, ümmetin bu en yüksek seviyeli, alimlerinin ortak kararına da kimse karşı gelemez. Kim karar alıyor? Kur'an'ı en doğru anlayanlar, sünneti en doğru anlayan, bilen, tespit edenler, bir meselede ittifakla karar alıyorlar. Ümmetin bu en güçlü adamlarına karşı konur mu? Allah korusun. Felaketin ta kendisidir. Dördüncü delilimiz nedir kıyası fukaha diyoruz? Yani o müştehit dediğim büyük adamlar bazen de ittifak etmez de tek başlarına dinin hükmünü beyan ederler. Beyan üçü bir araya gelir dinin ahkamını beyan eder yani bu işin en ehliyetli insanlarıdır bunlar dinde yapacağım işi elbette ki bu en güvenilir en niyakatlı insanlara sorarak yapacağım değil mi? hastayı herhalde tehlikeli bir hastalığa müptela olmuşsam hastaneye gidip her elbisesi beyaz olanla o hastalığı ben çözemem ki. E hemşire hanım da burada çalışıyor canım. Doktoru bekleyemem benim o kadar iki ay, üç ay randevu veriyor bana, üç ay sonrasına. Hemşire de burada çalışıyor. Onunla halledeyim bu işi diyor musunuz? O en yetkili profesörlerden biriyle de yetinmiyorsunuz. Birkaç tanesini değiştiriyorsunuz. Belki bu sahanın uzmanı ama o daha farklı anlayabilir, o daha. Yani beden beden sıhhati için, sağlığı için en liyakatlı hekimi arıyorsun da dini meseleleri çözerken dinin görüşü nedir, hükmü nedir, bunu ararken niye işi bir mühendise bırakıyorsun sen bakayım? Niye bir mühendise bırakıyorsun bu işi? İşte bu ümmet bunun için batıyor. İki mevzu var ki bunu herkes biliyor. Iki meselemiz var. Bunu herkes biliyor. Herkes konuşuyor bu sahada. Birisi sağlık meselesidir. Herkes doktordur. Ya, ilaç tavsiye eder, reçete yazar. Yahu bu adamın hayatına mal olur. Canına zarar verir. Hiç demiyor. Tarif ediyor kitapları. Efendim doktor kesilmiş gibi. İkincisi de dindir. Herkes dini biliyor. Böyle ahkam sıkıyor. Allah Kur'an'da diyor ki Vallahi Allah'a iftira atıyor. Sen ne bilirsin Kur'an'daki konuşuyorsun ya. Nasıl bu tabiri kullanıyorsun? Allah Kur'an'da diyor ki. Peygamberimiz diyor ki hiç sanki mahallede beraber oturmuşlar. Gece gündüz yedikleri ayrı gitmiş. Her şeyi duymuş konuşuyor. Bunların hepsi Allah'a ve Resulüne iftira. Böyle gelişi güzel kafadan atmaya kalkışma. Bilene gidip soracaksın bu işi. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ Rabbimiz öyle buyuruyor. Bilmiyorsanız bir kısım meseleleri, onu zikir ehline, ki zikrin başı da ilimdir, ilim ehli de demiyor, zikir ehline gidin. Sadece bilen değil, bildiğini de yaşayan adamlara gidin sorun. Öyle bildiğini iddia eden çok adam var televizyon ekranlarında bugün. Bildiğini iddia ediyor ama, o bildiği şeyleri en evvel kendisi çiğniyor, en evvel kendisi yıkmaya çalışıyor. Bu bilgilere itibar yok, yaşanan bilgiler olması lazım. Bu dört ana delili bir müddettir aşındırmaya çalışıyorlar, böyle hissedilir derecede. Önce mezheplere saldırmaya başladılar. Efendim İslam bir tanedir de mezhep niye dört oluyor diyor. Bunu Hristiyan hocaları, o gizli papaz teşkilatı, misyonerler, gizli haham teşkilatı bunlara öğretiyor. Bunlar bir şey biliyorlar, kendi bilgilerini satıyorlar da zannetmeyin. Bunlara hocalık yapan o istavrozlu herifler, gider şeyden tepe başından, haham başılığından alır talimatını, gider fenerden, Efendim, ortodoks patriğinden talimat alır Elif. bunlar bu tipler ama senin benim karşıma başka türlü geliyor çıkıyor efendim önce böyle şüfe sokuyorlar içimize sayıya İslam dini bir tane de bu mezhepler niye dört olmuş yani bir ağaç düşünün bir ağaç düşünün aynı köklerden besleniyor başka kök yok belli köklere sahip bu kökleri besleyen bir gövde, köklerle beslenen bir gövde var. Bu gövde, gövdenin üzerinde de dört tane ana dal var. Size göre bu ağaç kusurlu bir ağaç mıdır? Kökleri aynı, gövdesi aynı, aynı gövdeye bağlı dört tane ana dal var. Nasıl dört dallı ağaç olur? İşte dört mezere itiraz bu kadar aptallık ve bu kadar sapıklıktır. Aynı gövdeye bağlı bunlar. Kur'an'a ve sünnete bağlı her birisi ve aynı köklerden besleniyor bunlar. Ayrı ayrı değil bunlar. Bahane ettiler, mezhepleri Ebu Hanife kim oluyormuş canım? İmam Şafii geçerli olur muyumuş? İmam Malik İbni Hanbel şunlar bunlar. Bunları önce sıradan kişilermiş gibi gösterdiler. Ben bir şey söylüyorum ısrar ediyorum bunda mezhep düşmanlığı din düşmanlığıyla eşittir. O mezheplere dini doğru anladıkları ve doğru yansıttıkları için düşmandırlar. Yoksa Ebu Hanife kimsenin ne anasına sövmüştür ne babasına sövmüştür. Ne alık vereceğim var senin Ebu Hanife ile? Niye geçinemiyorsun? Çünkü onun takdim ettiği dinler hoşlanmıyor adam Dinsizim diyemiyor, İslam'ı sevmiyorum diyemiyor, bu nefretini mezhep düşmanlığıyla anlatıyor. Buna eşittir Osmanlı düşmanlığı. Buna da dikkatinizi çekerim size. Efendim Osmanlı adam çıkıyor bizim saygıdeğer profesörümüz diyelim. İslam dini en müptezel dönemini Osmanlılar döneminde yaşamış. Alçak, şerefsiz. İnsan ancak bu kadar küçülebilir. Tarihine ancak bu kadar ihanet edebilir. Vallahi insaflı papazlar bile bu kadar hakaret etmezler. İnsaflı, batılı ilim adamları bile bu kadar haysiyetsiz olamaz ya. Ama din düşmanı bunlar. Bunları tanımanız lazım. Ve bugün duyduğumuz tehlikeli bir kısım sesler var. Tehlikeli bir kısım sesler var. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Aşikare söylüyorum. Bir insan bilmediği işe karışmamalı. Bilmediği işe karışırsa yanlış yapar. O yanlışının zararını kendisi de çeker. Yanlış yönlendirdiği kişiler de çeker. Yanlış olmaz. Kur'an ısrarla bizden. Bilim ehline sorun, bilenlere sorun. Yani şimdi mühendisler, mühendisler iştahat yapmaya başladılar. Türkiye'de adamın ünvanı mesleği mühendislik proje çizmekten vazgeçti. O mimari proje yahut ne bileyim inşaat projesi çizmiyor da din projesi çizmeye kalkışıyor. E bu proje geçerli olmaz mı? Onun tasdik merciği Müslümanlardır ama Müslümanlarda iş yok ki. Yok. Bu proje geçmez demiyor Müslüman. E ne yapalım? Büyüklerimiz böyledir. Doğruyu söylediği kadarıyla büyüktür. Doğruyu, isabeti kaydettiği ölçüde büyüktür. E yanlış yapıyorsa illa da yanlışına rağmen büyüktür, doğru söylüyor demeye gerek yok ki birader. Ha. 3-5 gündür gazetelerde okuyorsunuz, değil mi? Kur'an'da 6666 diye, böyle dile kolay gelsin diye, Allamezzemahşerinin kadadına göre 6666 ayet var. Bunu ayetleri sayma ölçülerini farklı kullanan bazı alimler biraz daha aşağı düşürebilirler. O da size yanıltıcı olmaz. Efendim 114 tane de sure var Kur'an'da ama baştan beri söylüyorum biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'in tamamından sorumluyuz. Ey Müslümanlar 114 sureden 3-5 sure sizi ilgilendirir. 6666 ayetten işte 66 tanesi sizi ilgilendirir diye Kur'an'da kitapta böyle bir şey yok? Bu kitabın tamamından sorumlusunuz efendiler. Mesulü olduğunuz bu kitabın tamamını belli bir ölçüde de olsa öğrenmeye mecbursun, dinlemeye mecbursun, yaşamaya mecbursun. Kur'an'a inanıyor müslümanların hali, en acıklı halimiz. Öyle bir kitaba inanıyoruz ki onun hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyor. Bu nasıl inançtır bilmem. Öyle bir peygambere inanıyoruz ki onu hiç tanımayız. Peygamberi bilmiyorsun, kitabı bilmiyorsun, dinin meselelerini bilmiyorsun. İşte bu bilgisizliğinden birileri faydalanmak istiyor. Geliştirilen yeni projeye göre, görmedik nasıl bir projedir. Kur'an'da 230 ayet varmış. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle diyor eğer bunlar değiştirilirse, kaldırılırsa fazla da bir problem kalmaz. E şimdi bu bir defa ilmiydi. Dini hiç değil. Ne ilme uyar, ne dine uyar, ne akla uyar. Bu hiçbir şeye sığmaz. Hiçbir şeye sığmaz ama şunu size söyleyeyim. Bu devlet büyüklerini, devlet büyüklerini efendim idarecileri askerleri şunları bunları hep bu iblis hocaları aldatıyorlar Allah aşkına bu gerçeği kavrayın niye böyle söylüyorsun Allah'ın kitabı Tevrat indiği zaman toptan indi Tevrat öyle parça parça kısım değil toptan indi efendim Yahudiler dışına gelmedi bu kitaba uymak Kötü alışkanlıkları var heriflerin. hahamlarını sıkıştırdılar. Bu Tevrat'ı bize uyduracaksınız. Bizim Tevrat'a uymamızı istemeyeceksiniz bizden. Tevrat'ı bize uyduracaksınız. Bize göre düzenleyeceksiniz dediler. Biraz şanı şeref için, zengine fakire göre, rütbeliğe rütbesize göre izlediler, karıştırdılar, yaptılar, ettiler. Allah'ın kitabı Tevrat'ı Yahudinin kitabı haline getirdiler. Değiştirdi Tevrat'ı. Arkasından papazlar harekete geçtiler. Onlar da İncil'e uymadılar. İncil'i Hristiyan cemaatına göre düzenlediler. Allah'tan gelen Tevrat bir tanedir. Niye üç ayrı nüshası var? İncil bir tanedir. Niye dört İncil dolaşıyor piyasada? nereden dörde çıkıyor bunlar? nasıl dörde çıkıyor bunlar? hafazlar uyduruyor, ayarlıyorlar aa sıra geldi bize bir tek noktası hareketi dahi değiştirilmemiş Kur'an bütün saffetiyle ortada e bunun da değişmesi lazım diyorlar, dünyada hep birlikte hareket ediyoruz, dünya beraber dönüyor, Harşa bütünle beraber hareket edecektir, E? Arkadaşlar siz de bizim gibi çağdaş olmak istiyorsanız diyorlar, çağdaş olmak istiyorsanız önce inandığınız bu kitabı bizim gibi bir ayarlayın. Sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmış da gözden kaçan bazı noktalar var. Bu kanunu veto edecek Cumhurbaşkanı, mecliste bir daha görüşülecek. Bu senin meclisinden çıkmıyor arkadaşlar. Bu senin benim meclisimden çıkmış değil, bu Allahu Zülcelal'in vahiyidir, kainatın temel taşıdır. Sen Allah'ı alıyorsun karşına, onun kitabını retro etmeye kalkışıyorsun. Bu afkanun değil. Kur'an afkanun değil ki, bir kere daha bunu görüşün diyesin. Bu Allah'ın kelamıdır. Hiçbir kişi bu konuda hüküm yürütemez, Ahkam kesemez, görüş belirtemez, bir de geçersiz olur. Hemen 230 ayeti değiştireceğiz, kaldıracağız, sanki gerisine uyacaklar yani. Öyle mi sanıyorsunuz? 230'a uymakta sıkıntı çekiyor. ödürlerine uyacak mı sanıyorsunuz? Hayır. Uymak için, yaşamak için değil bu proje. Tamamen ortadan kaldırmak için adım adım. Fakat bu mümkün değil. Bir daha orada sizi bir rahatlatayım. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu projeler çok yapıldı. Daha önce bu projeleri yapanların hiçbirisi hayatta yok. Kur'an ama bak. Kur'an devam ediyor. Onlar silindi Kur'an devam ediyor. Bundan sonrası da böyle olacak. Ama sana bana iş düşüyor. Biz her meseleyi cemaatla, halkla çözüyoruz. Bunu da cemaat çözecek. İtiraz edeceksin. Karşı koyacaksın. Kitabına el sürdürtmeyeceksin. Kitabın hakkında hiçbir yanlış beyana izin vermeyeceksin arkadaş. Sen nasıl bir Müslümansın Ne için yaşıyorsun? Zengin oluyorsun? Bu paraları ne için kazanıyorsunuz siz? Buralarda işe yaramayacak bunu. Ne yapacaksınız bunları? Vallahi dine yaramayan bu paraları köpeklerde yemezsin. Hiçbir şey yaramaz bunlar. Elinde, avucunda, imkanı neyse, onu söylüyorum ezan da okundu. Önce bu planı yapıyorlar perde arkasında. Onları işte şöyle olur, böyle olur, kahamlar gibi, papazlar gibi. Ondan sonra, evet, ben bu işte yokum. Aa, biz de diyoruz ki, baksana, şüphelendiğimiz kişi ben yokum diyor. Vallahi içinde, billahi içinde. Yeminle söylüyorum. Bunlar şeytanlık taktik. Seni beni aldatmak için bu çalışmalar kim için? Bu adamların dinle hiçbir bağlantısı yok. Dini yaşamazlar. Dine göre yaşamak istemezler. Bizi çok seviyorlar bunlar. Bizi çok seviyorlar. Hani vergiyi çıkarırken nasıl seviyorsa, dini de ayarlarken seviyor bizi. Bunlara inanmayın sakın. Sakın bunlara inanmayın. Ve dininize sahip çıkın. Kitabınıza sahip çıkın. Peygamberinize sahip çıkın. Ben Kur'an'ı indiren Allah'ı dinlemeyeceğim de, eline versem, Kur'an'ı eline versem, doğru tutmasını bilmeyen bir kişi, vallahi bunların çoğu, Kur'an'ı doğru tutamaz eline ver, alt üst eder ters çevirir, yanlış tutar. Dinde bu kadar bilgisiz, din hakkında bu kadar ilgisiz, bu kadar cahil adamlara, nasıl uyuyorsunuz? 45 yıldır ben emek sarf ediyorum burada nefes tüketiyorum bana inanmıyorsun sırası gelince sen ama bir kamet getirmekten aciz bir suhaneke okumaktan aciz birisi din projesi geliştiriyor buna inanmıyorsun sen yapmayın vallahi ölçüyü aşıyorsunuz hakikaten kusurlu oluyorsunuz ama inşallah bizim cemaatimiz Böyle yanlışlıklara betelik vermeyecekler. Bu bir nabız yoklamasıdır. ortama müsait bulur, bulurlarsa geliştirecekler. Ama yavaş olun biz buradayız derseniz hiçbir şey yapamazlar. Ama hayatta mısın değil misin? Ya şu sesini bir duyayım bakayım seni. Ölümüzün diri misin? Bir kımıldan bir hareket et bir yanına bir yanına dön. Kuzular böyle gelirsiniz camiye. Dinlersiniz beni kandırıyorsunuz güya. Ben de zannediyorum ki bunlar sessiz dinliyorlar hep kabul ettiler. Vallahi inanmıyorum. Billahi inanmıyorum. Kabul ettiğinizden değil. Çünkü dışarıya çıkacaksın dedi. Limelime yapacaksın. Kim bilir neler söyleyeceksin? Ne söylüyor bu adam? Hiç şüphe etmeyin. Bütün söylediklerim sizin içindir. Akidenizi, imanınızı aranızda ben de olmak şartıyla kurtarmak için çalışıyoruz. E sen ben cehenneme gitmek istiyorum. E o hürriyetin de var. O hürriyeti senden kimse almıyor. Ama Kur'an'a sahip çıkacağız. Getirdiler, sünneti aşındırdılar. İcmâğı yıktılar kendilerine göre. Şimdi sıra Kur'an'da. Kur'an'la oynuyorlar. Ayetleri artıracaklar, eksiltecekler falan. Olmaz ama. Şimdi ben dersimi bitirdim. Vakit de bitti. Ne yapayım bilmiyorum. Şöyle, bir iki dakikayı geçmeyecek kısa bir maruzatım var. Size bir şey söylüyorum onu hatırlıyor musunuz? Hangi hafta hangi hafta kapınız çalınmıyorsa siz bir hayra teşvik edilmiyorsanız bir hizmete teşvik edilmiyorsanız en çok bu hafta istiğfar etmeniz lazım. Ya Rabbi ben ne kusur işledim ki nasıl bir hata işledim ki beni kazandıracak, hayrıma vesile olacak insanlar bana gelmiyor. Demeniz lazım. Tam tersine, üst kademelere şikayetler gidiyor, parayla cuma namazı kılıyoruz. Ya sen dinine sahip çıkacaksın. Sahip çıkacaksın. Şimdi Mahmut Paşa Camisi senelerdir bütün Türkiye'yi imar etti. Türkiye'de acaba bir Kur'an kursu bir cami, bir imam hatif okulu, hayram atofi kuruluş var da Mahmud Paşa cemaatinin bunda payı yoktur. Ne ölçüde söylenebilir? Fakat işte mum dibine ışık vermez diyorlar ya şimdi sıra Mahmud Paşa camisinin kendisine geldi. Her şey vesileyle görüyorsunuz iskeleler kuruldu. İşte çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu kere, bu cami esaslı bir şekilde elden geçecek. Efendim kurşunuyla, çatlayan duvarlarıyla, dökülmesi gereken sıvasıyla, her şeyle. Ama yine sizin bir dar zamanınıza geldi. Ama unutmayın en güzel hayırlar, en mükemmel hayırlar, en sıkıntılı zamanlarda yapılanlardır. İnsanoğlu öyledir. Çok param olsun da çok vereyim, veremezsin. Azdan vermeye alışmayan çoktan iş veremez. Küçükken hayrı da yavaş yavaş büyüteceksiniz. 10 lirası olan 1 lira veremiyorsa, 100 milyonu olan 1 milyonu vermekte sıkıntı çekecek. Bilesiniz. Çünkü 100 milyondan vermek daha zor. Ortamı şunu bunu bahane etmeyeceğiz. Bugün sizden, bugün sizden Mahmut Paşa Camisi için bu inşaatı, bu tamiratı hem süratle hem de aslına uygun mükemmel şekliyle yürütebilmek için yardım istiyoruz. Mustafa Hoca her hafta söylüyor. Allah razı olsun ama bu kere ona ben de destek olmak istiyorum. Her zaman da söylüyorum bu zor bir şey değil. Şu camide 2000 bin kişi olsa dışarıda içeride kılanlarıyla bin tanesini %50'sini çıkıyorum geride kalan bin tanesi bin kişi şöyle bir beşer milyon bir onar milyon verseler beş milyon verene bu dokunmayacak verebilecek müştekilerden istiyorum veremeyen haydi o duasıyla destek olsun alanlar çok büyük destek verecekler fakat veren beş milyon gibi için çok önemli bir yıkım değil. E hoca 5 milyon dedi. Ben 6 milyon yapmam bunu. Böyle demiyorum. 5 milyon dedim diye böyle çok söz dinliyorsunuz bu konularda. Paranın tabanını aşağı at çektiğim zaman çok güzel söz dinliyorsunuz. 230 ayete sahip olun deyince hiç başınızı sağa sallıyorsunuz. Öyle değil. Bugün cidden sizden gelerek zaten şimdi yeni 10 milyonluklar da çıktı değil mi? Artık 5 de biraz geride kaldı. 50 milyon, 50 bin lira kalktı ise 10 milyon geliyor. İşte onlardan biraz aktaracaksınız. Geçmeyeceksiniz, atlamayacaksınız. Senelerdir bu cami size hizmet ediyor. Bak burada vaaz dinliyorsun, burada namaz kılıyorsun, burada Kur'an dinliyorsun. Hep kazandığın bir yer burası. Devam etmesi için biraz daha gayret lazım. İnşallah beni mahcup etmeyeceksiniz. Ben haftaya da söyleyeceğim ne verdiğinizi söyleyeceğim. Ona göre yani. Sonra rakam düşük olursa mahcup olursunuz karşı.